Ajalltum sıcayet Allah ve Allah, Hacılara su vermeyi ve Mescidi Haramı imar etme hizmetiyle meşgul olan kimseyi Allah'a ve ahiret gününe iman eden ve Allah yolunda cihad eden bir kimse gibi mi tuttunuz? Halbuki onlar Allah katında bir olmazlar. Allah ise zalimler topluluğunu isyanlarındaki ısrarları sebebiyle hidayete erdirmez. ve ve fi bi ve İman edip hicret edenler ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad edenler Allah katında derece itibarıyla daha büyüktürler. İşte onlar kurtuluşa erenlerin Yubşurum Rabbu bı rahmetin minhu ve ve onlara tarafından bir rahmet ve bir ridvanı en büyük ihsan olarak kendilerinden razı olduğunu ve onlar için içlerinde daimi nimetler bulunan cennetleri müjdeler. <gülüyor> Onlar orada ebedi olarak devamlı kalıcıdırlar. Şüphesiz ki en büyük mükafat Allah katındadır. Ya <gülüyor> la Ey iman edenler, eğer imana karşı küfrü tercih edip seviyorlarsa, babalarınızı ve kardeşlerinizi dahi ''Gerçek dostlar edinmeyin. Artık içinizden kim onları o halde iken gerçek dost edinirse işte onlar zalimlerin ta kendileridir.'' <gülüyor> وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصون Feterabbasun hatta la eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, zevceleriniz, kabileniz, kazandığınız mallar, iyiken durgunluğa uğramasından korktuğunuz ticaret ve hoşunuza giden meskenler, size Allah'tan, Resulünden, ve onun yolunda cihad etmekten daha sevgili ise, artık Allah hakkınızda azap emrini getirinceye kadar bekleyin. Çünkü Allah, fasıklar topluluğunu isyanlarındaki ısrarları sebebiyle hidayete erdirmez. لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ ف۪ي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُوَيْنٌ iz اَعْجَبَتْكُمْ İz <gülüyor> ağrabetkum ki Allah size birçok yerlerde ve hünen gününde yardım etmişti. Hani o gün çokluğunuz sizi gururlandırmıştı da bu itimadınız size hiçbir fayda vermemişti. Ve yeryüzü bütün genişliğine rağmen size dar gelmişti. Sonra düşmana arkanızı çeviren kimseler olduğunuz halde dönüp kaçmıştınız. <gülüyor> Sonra Allah peygamberinin üzerine ve müminlerin üzerine sekinetini, kalplere sukunet ve huzur veren rahmetini indirdi. Hem sizin görmediğiniz meleklerden ordular indirdi ve inkar edenlere azap etti. Kafirlerin cezası ise işte budur. Hümme min alâ men yeşâ. Allahu Rahim Sonra Allah bunun ardından dilediğinin tevbesini kabul eder. Hikmetine binaen kendi lüundandan ona tevbe nasip eder. Çünkü Allah Gafur çok bağışlayandır. Rahim çok merhamet edendir. يا أيها الذين آمنوا إن من نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. Ey iman edenler! Müşrikler ancak bir pisliktir. Bu yıllarından sonra artık mescidi harama, Kabe ve civarına yaklaşmasınlar. Fakat bundan dolayı fakirliğe düşmekten korkarsanız, o takdirde Allah dilerse sizi fazlından ileride zengin edecektir. Şüphesiz ki Allah alim, her şeyi hakkıyla bilendir. Hakim, her işi hikmetli olandır. hatta yu'tu'ul Kendilerine kitap verilenlerden, Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyen, Allah'ın ve Resulünün haram kıldığını haram saymayan ve hak dini din edilmeyen kimselerle zelil bir hale düşmüş kimseler olarak, kendi elleriyle cizye verinceye kadar savaşın. Ve <gülüyor> Yahudiler. Üzeir Allah'ın oğludur dediler Hıristiyanlar da Mesih Allah'ın oğludur dediler Haşa Bu onların ağızlarıyla geveledikleri sözleridir Ki Önceden inkar edenlerin sözüne Benzetiyorlar Allah onları kahretsin Nasıl da hakkan çevriliyorlar. İttahun <gülüyor> ahbaruhum ve ruhbanuhum arbaban yudunu'llah arbaban yudunu'llahi ve'l-mesih bina ve ma amru ve ma hahamlarını, Hristiyanlar da rahiplerini ve Meryem oğlu Mesih'i Allah'tan başka Rabler edindiler. Halbuki ancak tek bir ilaha ibadet etmekle emrolunmuşlardı. Ondan başka ilah yoktur. O, onların ortak koşmakta oldukları şeylerden, pek bir ve illa illa kafirun. Allah'ın nurunu ağızlarıyla güya söndürmek istiyorlar. Halbuki kafirler hoşlanmasa da Allah mutlaka nurunu tamamlamak ister. O Allah müşrikler hoşlanmasa da Resulünü hidayet ve hak din ile onu diğer bütün dinlere üstün kılsın diye gönderendir.